473 numaralı konu, Safiye'nin Uhud ve Hendek savaşlarında çarpışması, evet, Safiye Uhud gününde geldi, halk o sırada kaçmışlardı, Safiye'nin elinde bir mızrak vardı, onunla düşmanın yüzüne vuruyordu, Hazreti Peygamber, Safiye'nin oğlu Zübeyir bin Avvama, ey Zübeyir, bu kadını koru, dedi.